Mevlana Halit Riyaiti'l-Baghdadi Götüs'e Sirrahul-Aziz Abdullah-i Dehlevi Götüs'e Sirrahul-Aziz Efendimiz'e vardı. Hemi Ceşti, hemi Bülkanı, hemi Halveti, hemi Kadri tarikatlarına mensubudu bu zat. Lakin Medine'ye varınca insanın abdestlerine maana buldu. Birisi geldi dedi ki ayaktan yiyorlar, taşını sonra veriyorlar. Niye takip ettin de bize dahil ettin, cahiller gelmiş diye, biz ricalı gayi seni tecrübeye geldik, dedi. Öyle ben size diyorum ki, her gördüğümüzü hızır bilin, her geceyi kadir bilin diye yalvarıyorum. Ben de öyle bileyim, siz de öyle bilin. Ondan sonra Beytullah'a varınca, aman ha Beytullah'tan böyle bir şey hatırına getirmez diye tembih de ettiler. Lakin geldi de Beytullah'a karşı oturunca kendine Bilal-i Habeçi gibi siyah bir Arap kendine dönmüş, Beytullah'a da arkasını dönmüş. Şu adamın edepsizliğine bak yahu, Beytullah'a dönmüyor da bana dönüyor demiş. Kalktı gelmiş demiş ki, Medine'deki vasiyeti ne kes demiş. Endallah senin kalbin Beytullah'tan daha büyük gelin mi demiş. Bil bedestâ var ki hakkı ekberes de size olan Kâbe'yi bilhiterer Kâbe'yi günnet halili azeres in nazar yahî celîli ekberes nazar yahî ilahî olan kalbi Allah yaptı onun yanına arzamın oraya mı döneyim mı dönüyorum bir böyle şey hatırına getirme Abi yani irşad edin, ellerine koca alim, hafız, müfessir, muhaddis, bütün <gülüyor> ilmini bilir, on iki alim, dört tarifastan halife, kalbimi bir türlü böyle vesveseden kurtaramadım, Allah rızası bana bir çare demiş, sen nakşi oturtlarından birini bul demiş. Nereden <gülüyor> bulayım? Cihan, abat, ehle. Şehrinde Abdullah'ı dehleri bulmazsan düzelemez kalbiniz. Gideyim mi Yok. Onlar da sen lazımsın. Bir Hindistanlı gelecek seni götürecek. Gelmiş develer. Nevdan'a halisiz misin? Evet. Hay. Altı ayda ile anca varmışlar. 40 günlük gelince, Şerif'im'in kokusu geldi, dayanamıyorum. Kırk gün kalmış da, dayanamıyorum demiş. Çok orada hep etiyatlar söylemiş. Ondan sonra huzuruna varınca, yanına kabul etmeyi vermiş. Bana karşı gelirler, hep zannetmiş, kimse karşı gelmemiş. Orada bir köşere bineliyor böyle, Hindistanlı girmiş, çıkmış. Mevlana Halik geldi herhalde. Gel, bize gel. Ne olacak gel. Onun cennini, her yerini kırmanı için azarlamış. Masam efendi, kutluci hanım, buyur. Şimdi ihvanlarımızdan azarladığımız yine gelirler mi? Yedi defa kovduğum adam yine geldi efendim, ağlayaraktan kusuruna tövbe etti der. Biz onu uçurduğumuz ayşevi, orosgut bir yeriyi yadıdede, onu uçur. Bir tezine ve ondessa hastanefan bir gelice bir ne diyememiş olsa evede kırıldı diye oh, kov. Yüle olmaz <gülüyor> demiş ki, demiş vurana elsiz gerek demiş, sevene dilsiz gerek, bir işkolumuz gerek, sen demiş bulamazsın, sen hakkı bulamazsın. Biz ne kadar kavulduk, oğlum da bizde üç defa hazretimizin huzurundan bir adamı tarafından hakaretle kavulduk. Hümgür hümgür ağlayarak döndüm, geldim memlekete de halime mektup geliyor. Vallahi kalbime bir şey hançar saplandı, öleceğim, bana hakkını halal et, hata etmişsin. ...yelden duyduklarımı, iftiraları esas Ben çocukluğumdan beri Allah-u Teala Hazretleri, beni daha alçak yarattığımı... ...sindir ve geliyorum elhamdülillah. Şimdi bir şey sahibi de sen olmak mu? ...yizime, gözüne dursun, evet. bana ne verilirse ben onu o arasında... Üstazımıza niye bahşettim diyorum, duymuyor onu yahu. Bir kır herif, bir kör herif, kaniye edilmiş eski kanılar var, Mercedes ile giden, bir efendinin arkasından yetişeceğim diye, kopuşur mu? Efendim, Kodbaş efendimiz ne oluyor? Yahyalı'nın köyündeki Hasan ne oluyor? Kanu ile ona ille yetişeceğim diye, öküzleri sürse yetişebilir mi? Ben günahımı önüme koydum da bakıyorum, hı hı. Hazretimiz kaçıncı defa vekilimsin Hasan efendi, vekilimsin, 45 sene evvel kabul ettiğim gibi ettim diyor da Ömer de, hı hı. ne öyle diyorsun? Diyor. Ben günahımı görüyorum da onu gösteriyor da öyle diyor. Ben günahımın yanında efendim, dün. Ah bu, bunu gel kapısının köpeği, bir halifestir kapısının köpeği bana Allah Allah sende bu hal böyle devam ediyor. Hasan efendi nazlığı demişler Çok doğru söylemişler, nazlandığım günahlarıma oluyor. Yani ocaktan hiçbir şeye karışmaz, Hiç senin aleyhinde uğraşmaz. Öyle gösterdiler, dilleriyle soktular akrabanın akrabaya kimse bilmez nettin akrabanın akrabaya akrat etmez etmezsin de akrab gibi soktular ama dilleriyle soktukları için içerinde acı duruyor mu hepsine hakkın helal olsun hakkın helal olsun büyük hakaretlere aratlara uğradı mı ağlayarak gelen adamlardan biliyorum bizi gönlün yollarıdan size Konya'mı sanki de gönderecekler, Konya'mı da bizim gibi bir alçağın anlat vermişler de Allah sizden, halifenizden, efendinizden, ahirete gidenlerinizden, dünyada kalanlarınızdan, kimlerinizden razı olsun Mevlam? Gördün mü kardeşim, insanı biraz anlayın pancarı, Diller insanı tutursun pancarı anlayın biraz daha, sonra biz gelince bak ya o nasıl tevazu, ben değilim tevazu eden içerimden geliyor kanatınız olsun. içerimden geliyor böyle, sen alçaksın Hasan diyor bana içerim. Sen kalsın, Hazretimizin ardına düştüm yazıhaneden, Süleymaniye camisine geliyor. Efemizle yakın olma, sen nedirsin? Kokun bulaşmasın diye ilk yerinde kaldım. Bir defa da böyle geldi havasız. Ondan sonra kafası açık, dolu boyalık kadınlar geliyor. Onları gördün mü? Siz denden iyisiniz, Siz saçınızdan asılacaksınız. Ben sakalımdan asılacağım, yarın ahirette. Bu daha ait değil mi? bir ağaik geliyormu efendimizin oraya namaza vado durdu duuru açıldı aşkınca bu oraya varamam derim ben burada durur birisi dur. Yakmanın birisi oraya gittik onlar durdu bir hazin ağaik geldi kerme efendimizden geldiler böyle ağaik var efendi efendimiz şu yola gelince onun arsına gitmiyorum layık mısın da geleceksin bayezit camisinin altından şu lastik lastikçilerim orada, <gülüyor> Mehmet Efendi var, onun tükenine vardı mıydı? Yahu seni bekliyorlar telefonun başında. Efendimiz'i mı? Hasan Efendi orada mı, Hasan Efendi oradan mı? Efendim gelir o buraya, yakında gelir, dedim. Seni bekliyorlar telefonda. Adıyor kulağıma, buyur Mustafa Efendi. Ne diyeyim, Efendimiz'i emretti. Bugün. Hasan Efendi benim misafirim. Cülai <gülüyor> var mısın da bu olmanın ben bilmez misin? Ben destini doldurur da varmışsın. Çeşmelerde bardağın doldurmadan korusan bin yanında durursa kendi dolası değil. Gende dolar mı buraya boş gelmeminse. Bizim ihvanlarımız hep tembihli. Hadi sohbete falan yere en alçak ve müyaratdir. Orada doğunmasında <gülüyor> on bir fiyuzat-ı ilahiyeti kalbime dökseydi diye hep tevazuula otururlar. Çünkü hadd-i içtima olurlar, hadd bala üstünde yağmur durmaz, akar yağar ama ancak gürek yerlerde birikir kalır. <gülüyor> Kalbini tevazuul etmezsen ne fiyuzat bulabilin, ne lezzet bulabilin, ...ne bu tarikattan bir faide bulabilin. Herkesten kendini edep misalesini okusana... ...yüz tane tir avundan senin nefsin daha eşekçilene ...geliş olur mu insan diyor Efendimiz. yumuz mu bunları da? Ben hafızım, ben hocayım, evet. ben efendiyim... ...ben yükselim, ben... ...bunları bırakalım Allah aşkına. Tutup da efendilerimize eyud vermeye kalkışmayalım, yahu Allah aşkına diyorum ben size. Böyle tevazu yaramı bulun? Tevazu yaramazsan bulamazsın. Efendimiz'in şeyinize devam edebilecek misiniz? Tuz bakalım. Kasım Efendimiz'in o zaman. Kimi? Kasım Efendimiz'in söyledi o zaman. çok oğlum çok duydunuz dolayı diyordum. Kasım ya. Efendi riyaya, şeye, uykuya girer girmez, Bakmış ki, mevlana alâ celâlet-i hazratları geliyor. Nereye giden ya Mevla'na, demiş, o oyanmamış rüyasında, iki cihan güneşi fahri kainat Muhammed Mustafa'ya bu yere teceliyorum, demiş. Ya ben de geleyim, gel demiş ki, gelin, sen de gelin. Artık bir misil, bir, bir yere oturmuş, tahta oturmuş, her birinden nurlar akıyor. Ben varınca mevlana Celaleddin'u muharrer diyor ki ben varınca Muhammed Mustafa elleri Musa'dı, yeşildi hep elleri. Böyle, ben de kutbu cihanımızı gördüm dünyada da elleri yeşildi. Biz penafi usul olduğumuz için ellerimiz yeşil olur. Diyor. Dünyaya haber verince. Bu diyor, öptüm, gözlerime sürdüm, o da benim bu adım Ey varisi enbiya Mevlana, sen ne kadar insanları ümmetinden kurtardın, kitapların ne kadar kafirleri imana getirecek. Sen varisi enbiyasın dedi diyor, hocam diyor. Ben de vardım o bitirince, bana da terini böyle uzattı diyor. Çünkü. 800 yüz talebesi oku diyor. Onun için elini böyle uzattı, üttüm diyor. O da mı, beni de o anlamdan üper mi diye bekliyordum, yönünü böyle döndü. Ağzım fena kokuyor Hacı Rasim Efendi. Yönümü tüyana döndür diyor. Allah dedim diyor, dire kapandım diyor, ağlayaraktan uyanmışsın diyor. Kapıyı açtı, mevdanaya geldi. Hakikat hale vakıf oldu mu kardeşim? <gülüyor> Rasulullah yüzüne bakmadı. hocam Mevlana, hocam Mevlana! Beni girişat için getirmişsin, kurban olayım! Tövbeyi nasuhla tövbe olsun! Ben mıskarayı bir şey zannetmiyordum, Rasulullah yanından kovdu beni diyor. <gülüyor> Etme Allah! Allah razı olsun kardeşimizin hatırında kalmış da şeyler bana. Ne <gülüyor> tani, ne kesure kelamı diyemedi, kimin, ne kesure kimin yemet yemeği çok olursa onda hikmet olmak arzu etmeyi biliyorduk ama efendimiz hiç geldiğinde size. Bize az yiyin, az söyleyin, az uyuyun. Yeme az yemenin hassası, bize sekiz tane var şukalarının içinde. Ondan sonra az yeme hakkında ne kadar buyurdular, mide bir kese dedi. O keseyi dıkha basa doyurursan, bir boru etmiş Allah, doktorlar bilir, o borudan altında atın ölmesin. Bunlar abu! Çok iyiydi. Çok yerler, ölürler, çatlarlar diye. Efendimiz diyor ki, midenin <gülüyor> istediğini ekmekle, üstte suya bırakın, üstte birini hava almaya bırakın. Hem vücutun saklı olur, hem ibadetinizden lezzet alırsınız. Çok kelam. Söyleyecek kelam, devam edelim, ver-râbi'u. <Sessizlik> Söylesem miyim? Menkesür'e, menkesür'e, her kimin kötü insanlarla konuşması fazla olursa, onda ibadet zevki olduğunu zannetmeyin. Kötü insanların içine karışıyor da konuşuyor, onda ibadet zevki yok. Hepimiz duyduk, üstazımız kitabına da yazmış. Ayaslopya camisine ihvallar gitmişler de orada namaz kılınca çıkmışlar. Beyler beylikli, adil de de Mevlüt okunacakmış işte. da orada kalmış böyle. Mevlüt'ü dinlemiş, çıkmış ki ne kalbi çalışıyor, ne ruhu çalışıyor, ne sırlı çalışıyor, ne hafisi çalışıyor, ne ehvası çalışıyor, ne taifleri sürmüş. Efendim, lefayiflerim, şeyin neden olduğunda bilemiyorum. Üstazımız Hacı Eskad-i Erbil'i şöyle üzüktürdü diyor, camiye gitmişsiniz, da namaz kılmışsınız, eller çıkmış, sen kalmış, mevlüt dinlemişsin. Karşı kalbi hansi, tarikat mümkiri birinin, kalbinin siyahı kalbine geçmiş, zikirleri hep durdurmuş. Hastalığınız oradan gelmiş, rabıtasız oturuyormuşsunuz çünkü, ...rabıtanın zıgzıllı manevi altında otursaydınız bir şey olmazdı... ...rabıtayı da bırakmışsınız, onun için kalbimiz durmuş dedi. Efendimiz, <gülüyor> Peygamberimiz şöyle vermiş parmağını... Ee, ...dikkat edelim, ibret alalım... ...caminin içinde mevlüt dinlerken kalbi karşı gelen bir adamın kalbi... ...kalbini, ruhunu, sırrını, zikrini durdurursa... Varır da varlıklilerle konuşursan kalbinde zikir salır mı da şikayet ediyorsun bana bakmıyorlar ileri gelemiyorum ben bir hep kendimizin kusuru ya Onun için kardeşim, sevgili kardeşlerim erkeğin kötü insanlarla karışmayı fazla karışması fazla olursa onda ibadet sevki olduğunu zannetmeyin ibadetinden namazından zevk alamaz. Taha <gülüyor> vel hamisü vel Rabi'u. men ahavvet dünya felâ tatmâ fîhî İlâhî, her, her kim dünya mallarını çok severse onda iyi ölüm olacağını da zevklemeyi, iyi bilmez <gülüyor> Efendimiz, futhanede olan bir adama selam verilir mi buyurdu. <gülüyor> Verilmez efendim. Öyle olunca dünyayı kalbine fuk etmiş adamlarla selamlaşılır, konuşulur mu? Dünya caiz, kasada caiz, kese de caiz, kalpte cüzdü katte kalp de caiz der. Kalba koydun mu, denize giden vapur gelindi ve su içine doldu mu denizin ipine kadar düşürür insanı. Çok rica ediyorum. İlacın var mı? İlacı Efendimiz verdi. Ölümü çok tefekkür edin dedi. Dünya muhabbeti kesilsin gelsin. Rabıtay-ı Şerife'den evvele hemen ölüm tefekkürünü veriyorlar ki, ''Sür çıkar e, ya yâri dilden bir daha eydehak, tadişah konmaz seraya hana mamur olmadan.'' Yonis o yalan devayı, yani ortaya o, o sevayı, temiz et, gömül evini dost gelecek kondurmaya. Dost kutlu cihanın rabıtası, dost Muhammed Mustafa'nın <gülüyor> muhabbeti, dost Allah muhabbeti. Velhannüsü, <gülüyor> o gibilerden olan cahların evitlerini söylüyoruz. Men kim ana cahilan telaşınıki hayat Her kimin dini bilgilerden cahil dini bilgilerden cahil olursa anda da diriliğini ümit etmeyin gömül ölmüş adam. Her iyi büyüğün muhalle almaz. Niye din desteği almaz? Niye efanımızın istabı hepsi bulunmaz? Onlarla meşgul olursan İnşallah ölüykene imanla ölü geleceksin ve sadisi ben iktaa her kimin haksızlarla arkadaşlığı seçerse onda din doğruluğu olacağını arzu etmeyin din doğru değil. kötü insanlarla her kim haksızlarla arkadaşlığını seçerse ...onunda din doğruluğu olacağını arzu etmeyin, bizi doğru değil o kötü alanlarla düşüp bakan insanların. Benim hoşuma geldi ve onun için konuştum, bir sesci kalmış yedi. Her kimin aklı ilmez ve kötü insanlarla, kötü insanlarla kendinden hoşnut etmeye gayret ediyorsa, tevassus yapıyorsa anda allah Teala rızası meydana geleceğini zannetmeyin. Allah'ın rızası olmaz, kötü insanı kendimden memnun edeceğim bu işte... ...efendim, vaktimizin vekilleri, bakanları vesairi, onların efendileri filan... ...kendimden memnun edeyim diye biraz rüyakarlık edersen... Allah'ın rızası meydana geleceğini zannetmeyin. İşte burada bir kağıt da onda mühim, onu da bastırıyorum, yola gireceğiz. Çok şey ettim. bir kağıt daha getirdim, daha güzel. Lakin, şimdi konuşsam baktınız, çok uzadırım. Okuyverim. Okuyverim. Altı şeyin güzelliği, e, muhakkak altı haspatla olur. Bir, Alimin güzelliği ilmiyle güzel olur, alim güzel, ahirette şefaat edecek <gülüyor> ilmiyle amel eden, amelsiz alim danssız eve benzer, ameli yolsa okumuş, yazmış, bittmiş anma diyor efendimiz, Allah'tan uzaklanmasına sebep olmuş, şu danssız, üstü yapılmadık evde oturulur mu? Yarın Cemre gelecek. Yağmurlar yağacak üstüne. Olmaz. İlle, elin var mı, amelin olacak. İki, kardeşimiz daha önce yazıp onu da duysunlar, şey tesbit etsin diyor. Sultanın güzelliği, şah'ın güzelliği adaletledir. Adaletsiz padişah sus, e, susuz kuyuya dense. Ne kadar pahracınız sarkıp çalkala bir damla su gelmez. Çünkü adaleti yok. Sehavet zengine tek yakışır. Güzelliği de Bununla zenginin güzelliği de saharetle güzel. Saharesiz zengin yağmursuz buluta benzer. Bulut buradan dövülür gelir yağ acaba neden geçer korbarı gider yağmaz. Şeyh Efendi, Şeyh Efendi obamada ev veren mücvisiz kocası var mıdır efendi? Git, bir adamı gör. Büyük değil yollar Kendine ayağını öp. Eğer şahaveti yoksa, Evliya'dan değil oradan, hayır. Evliyalar şahavetli olur. Efendimiz karineyle ekmek alıyor. Stik ekmek almış. Kırkta biz şeydeydik, Adana'da ziyaretine gittik askerlikten. O zaman serhis oldum kırkta. Kaç sene olduğunu sen hesap ettin. Kırk daha 43 çene. sene. Evvel, Ekmeğe yolda birisi, ümumet çıktı diyor. Zaten ekmek yok. Efendim hacım diyor, ekmeğe birini sıyırtık diyor. Şöyle bir ileriye gittik diyor, birisi daha ondan görelim, ümumet, üm ümumet çıktı diyor. Şahidi de Kayseri müftüsü Hacı Hüseyin Efendi'nin oğlu Mehmet Aksakal. Yanında bir daha varmış, Efendimizin boynunu görelim girelim diye geliyorlarmış. O bir fakir ona çıkınca, o bir ekmele ona vermiş. Tabii çekal almış. Bir kendine bir, annemize bir verdi abacımıza. O zaman ona emri değerlere. Gitti diyor, vardı, Ali oğlu canisinin semtinde bir kebap yapan ihvanımız var. Efendimiz'e tuz, biber, az tuz biber hiç koymaz, tuzu az koyar. Sade yapar, soğan doğramaz. Varınca, Efendim başlıyorum diyor, hemen başlıyor, <gülüyor> kapıdan biri geldi diyor. Kulakantada, kebaphanele, ekmek yiyenler kaçınlar da şimdi diyor. Bu ekmeğin ortasından, yarı yerinden e, bir biçti diyor. E, al oğlum, yedir diyor. Yendi diyor, yarım ekmek kaldı, üç ekmekten. Biz de oraya oturduk diyor, bakmanın için. Onu, kebabını yedi diyor, kapıdan geldi birisi diyor. Kacım, Allah rızası için bana yardım eden var mı? Kelini cebine soktu, diyor. Para verdi ona da. Dört beş lira. Para verdi. Beşte de dünya kadar, yirmi beş kuruşa ırkaç çalışıyordu. Şimdi bin liraya çalışıyor. Yani Diyasif'in, Hazretimizin ürüne cüm diyor, un alalım da, Kayserlilik adım bulalım da, parzamı yesin, yesinler, diye diyor kendine rica ettiydik akşam eve varınca. Yok sender efendi, istemez. Allah ne bizi, ne de bize rahmet eder, ihvanımızı rızk için gelişen hiç nedir, ne diyorum Müjde ediyorum size, müjde ediyorum. Ha, <gülüyor> sakavetse <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gençliğin güzelliği tövbe yledir, gençler. Kardeşlerim, Pek de iyi yakışır gence, ihvanlık ne de. Görüyorsun ya, nazimleniyorum ben genç ihvanları. Boğazına sarılayım, duasını istiyorum. Ona da gençliğin güzelliği tövbe iledir. Ee, ona pek yakışır tövbe, tövbesiz gençlik, meyvasız ağaç gibi. Yani Faysi'yi bütün soğuk vurmuş, böyle gölgesi var bitedik. O kadar kalmış. صل رسول الله على أشرف النور جميل النبيين بنو سليم والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى الحات أي الله Allah ayırmam seni sevmek benim dinim imanım Allahu seni sevmek Ben şeyhimin böyle böyle Allahu ben şeyhim Allah